Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Bir Gün gazetesinden Burcu Cansu'nun haberine göre Aydın'ın Jiyotermal Enerji Santralleri, bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında bulunan incir ve zeytin ağaçlarını kurutuyor. İncir ağaçlarında nedeni belirlenemeyen kanser hastalığı incirleri olgunlaşmadan dalından düşürmeye başladı. Ağustos ayında hasat yapacak olan köylüler, hasat zamanına kadar ağaçlarda incir kalmamasından korkuyor. Aydın'ın Kızılca Köyü'nde incir ve zeytin üretimiyle geçimini sağlayan Şennur Efe, jestlerin kurulması ile birlikte ağaçlarımız hastalanıp ölmeye başladı. Ürünlerimizi eskiden yurt dışına gönderirken şimdi kendimiz tüketecek kadar bile ürünü elde edemiyoruz dedi. Efe çevre köylerde de aynı sorunun yaşandığına dikkat çekerek, ''Bizler yıllardır jeotermallerin kaldırılması için mücadele ediyoruz. Önce bizler kanser olduk, şimdi de ağaçlarımız.'' Artık yeter, bizler jest istemiyoruz. Bugün akşam kent meydanında Aydın'ın bütün köylülerinin katılımıyla bir eylem yapacağız. İncirlerimize de, zeytirimize de sahip çıkıyoruz diye konuştu Şenur Efe. Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen 8 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu, 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı, 9 binanın yıkıldığı yollar, köprüler ve tarım arazilerinin hasar gördüğü sel ve heyelanların nedenleri araştırılıyor. Deha'nın haberine göre bölgede can ve mal kayıplarını yol açan sel ve heyelanlara neden olan şiddetli sağanak yağışları deniz suyunun ani ısınmasının etkisi üzerinde duruluyor. Karadeniz'de son 40 yıldır Haziran ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının bu yıl aniden 26 dereceye yükseldiği tespit edildi. Uzmanlar mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı ile ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozdu ve oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanları tetiklediğini söylüyor. Nitekim bundan 10 yıl önce yapılan iklim modelleri de Aynı şekilde ülkemizin kuzey doğusunda şiddetli sel ve yağmur gibi iklim değişikliğine bağlı olayları tahmin etmişti. Bakalım bu durum daha da kötüye gidecek mi? Biz önlem almazsak iklim değişikliğine karşı. Amerika Birleşik Devletleri'nde güneş enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi yılın ilk çeyreğinde 2,7 gigawatt artış gösterdi. Çalışmaya göre bu dönemdeki kurulu güç artışı bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 artarken şimdiye kadarki bir çeyrek dönem içerisindeki en yüksek büyüme rakamı yaşandı. Bu dönemki artışta en büyük pay 1,6 gigawattla büyük ölçekli arazi projelerinde oldu. Konut piyasasında 603 megawattlık artış yaşanırken konut dışı pazarda ise 438 megawattlık artış gerçekleşti. Kuruluşların öngörüsüne göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Güneş Enerjisi kurumları bu yıl 2018'e göre %25 oranında artış gösterecek ve 2019'da 13 gigawatta ulaşacak. Bununla birlikte ülkede 2016 yılında 1 milyon adedi geçen kurulum sayısı bu dönemde 2 milyonu geçti. 3 milyon rakamının 2021'de 4 milyon rakamının ise 2023'de aşılması Öngörülüyor. Görüldüğü gibi Amerika her ne kadar söylemde iklim değişikliğine karşı hareket ediyor gibi görünse de eylemde buna ait gerekli önlemleri alıyor gibi görünüyor. Kadıköy'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve geliştirmesi amacıyla Kadıköy Belediyesi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi arasında bir işbirliği protokolü yapıldı. Protokolün ilk adımı Kent Konseyi bünyesinde bulunan STK'lara 8 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yaz okuluyla başlıyor. Kadıköy Belediyesi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi arasında Kadıköy'de sivil toplumun gücünü arttırmak, yurttaşların kentin yönetimine katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan bu işbirliği protokolü Kadıköy Belediyesi Meclisi'nde de kabul edildi. 4 yıl sürecek protokol kapsamında Kadıköy Kent Konseyi üyesi STK'lara 4 ila 6 ay arasında değişen sürelerde eğitim ve danışmanlık desteği verecek. Kent konseyi üyesi olan STK'lara yaz okulu, mekan, yüz yüze danışmanlık, mentorluk ve eğitim atölyeleri, akademik ve hukuki destekle yatay öğrenme ortamları da sunulacak. İşbirliği protokolünün sahadaki uygulamalarından ilki bu yaz düzenlenecek eğitim programı olacak. Yaz okulunda İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Kılıçka Merkezi görevlilerinin yanı sıra öğretim görevlileri, sivil toplum ve katılım, örgütler için strateji, Günlerle işbirliği, kaynak geliştirme, iletişim ve sosyal medya, proje yazma adlı dersler verilecek. Kadıköy Kent Konseyi bünyesinde KSTK'ların yer alacağı yaz okuluna katılım ücretsiz. Dersler Moda'da bulunan Idea Kadıköy'de düzenlenecek. İlk kez bir belediyenin sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesine yönelik çalışma yürüteceği programa başvuru 30 Haziran saat 19'da son buluyor. Dolayısıyla başvurmak için çok da uzun bir süre kalmamış. Başvuru sonuçlarının 3 Temmuz'da da açıklanacağı programa 15 STK kabul edilecek. Katılım için Kadıköy Belediyesi internet sitesine ziyaret edebilirsiniz. Son bir etkinlik haberiyle günü kapatalım. Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi çerçevesinde sosyal fayda yaratmak amacıyla faaliyet gösteren kişi ve kurumları bir araya getirmeyi amaçlayan TSGA yani Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı açık sahne etkinliklerinin ikincisi. Bugün Impact Hub İstanbul'da gerçekleşiyor. Etkinliğin bir tekrarı sonbaharda da olacak. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri